Evet. Çalgı ve eğlence aletlerinin haramlığı. Kardeşlerim, bu kısımda çalgı ve eğlence aletlerinin haram olduğuna dair hadisler üzerinde bir duralım inşallah. Sesim net mi? Ebu Malik el-Eşari bir gündür ben Allah Resulü ve Vesselam'ın yanındaydım o şöyle dedi ümmetimden öyle kimseler gelecek ki bunlar zinayı ipeyi, içkiyi, çalgıyı helal sayacaklar diyor bu Bukhari'nin kitabı Eşribe'de Müslüm'ün kitabı Libas'ta Ebu Davut'ta, Tirmizi'de, Nesai'de İbn-i Maci'de sahih bir senetten gene rivayettir evet bazıları her ne kadar İbn Hazım gibiler bu hadisi tenkit etmiş olsalar da İbni Hazım eğlence aletlerinin çalınmasını mübah saydığı için Buhari'nin bu rivayetinin kesik olduğunu söyler. Fakat bu burada hata etmiştir. Ona vereceğimiz bazı cevaplar vardır ki Buhari kendi sağlığında Hişam bin Ammar ile karşılaşmış binaenaleyh o Hişam dediği Hişam'ın kendisinden duyarak nakletti, naklettiğidir eğer o ondan duymamış olsaydı kesin bir ifade kullanmaz ve Bukhari hadis rivayet edenlerin tedlisten en uzak bulunanlardır o bunu sahi olarak kabul etmemiş olsaydı bununla ihtidaç da etmezdi o bu hadisi peygamberimize nispetinde kesin bir ifade kullanmış rivayet olundu. edildi gibi zayıf bir ifade eden herhangi bir tabir kullanmamıştır. Hadiste geçen elme azifin çalgı ve eğlence aletleri olduğunda hiçbir ihtilafta yoktur. Eğer bunlar aslında helal olsaydı, herhalde aslında haram olan zina ve içki ile birlikte anılmaz ve hakkında öyle kimseler gelecek ki, zinayı, içkiyi çalgıyı helal sayacaklar buyurulmazdı meseleyle ilgili İbn-i Mace'nin rivayeti de oldukça dikkat çekicidir kardeşlerim bakın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden bazı kimseler şüphesiz içkiyi adını değiştirmek suretiyle içecekler Başlarının üzerinde çalgı aletleri çalınacak. Şarkıcı kadınlar şarkı söyleyecek. Allah onları yerin dibine batıracak. Kendilerini maymun ve domuz haline getirecek diyor. Evet bu halde İbn-i bulabilirsiniz. Bu hadiste kardeşlerim, onlar hakkında haber verilen bu ceza ne kötü bir akıbet. Her ne kadar o işlerin toplamına da ise de bu işlerden her birine de ayrı ayrı zemmedilmiş ve cezaya layık görülmüş durumdadır bu konudaki hadisler bunlardan ibaret de değil daha pek çok hadis vardır Sehil bin Sa'd'dan İmran bin Hüseyin'den Abdullah bin Amr'dan Abdullah bin Abbas'dan Ebu Kureyde'den, Ebu Umame'den Ayşe Annemiz'den Ali bin Ebu Talip'ten, Enes'ten, bunların hemen hemen hepsinden o kadar çok gelen rivayet var ki kardeşlerim. Bunlara birer birer bir bakalım. Ta ki Kur'an ehlinin gözleri ve gönülleri aydın olsun. Şeytani ve nefsane eğlenceler peşinde koşanların da aklı başına gelsin. Sehir bin Saab hadisine bakacak olursak Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim ümmetimde büyük bir yer göçü olacak yukarıdan taşlar yağacak İnsanların şeklinde değişimi olacak. Ey Allah'ın Resulü bu ne zaman olacak diye sorulduğunda o şarkılar, şarkıcılar çalgılar icra olunup içkiler içildiği zaman diyor. Evet. Allah'ım bize bunlardan beri buyur. İmran bin Hüseyin'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim Allah ümmetime içkiyi, kumarı, kube, dümbelek, kopuz, tambur gibi çalgı aletlerini ve gubeyra'yı haram kılmıştır. Akla sarhoşluk veren her şey haramdır, diyor. Hadisin bir ziyadeliğinde ise Habeş içkisi, bira gibi içkileri haram kılmıştır, denilmiştir. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette ise Allah içkiyi, kumarı, kubeyi, dümbeleyi, tamburu, gitar gibi çalgı aletlerini haram kılmıştır. Her sarhoşluk veren şey haramdır demiştir. Ebu Hureyreden gelen rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaş ganimeti bir devlet atledilir. Emanet yağmalanıp zayi edilir. Zekat zarar sayılır hale gelindiği zaman ilim din için değil de dünya için tahsil edildiği kişi karısına itaat anasına isyan eder olduğu arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaştığı zaman cami ve medreselerde sesler yükseldiği topluluğu işlerinden en günahkarı yönettiği zaman kişiye şerrinden korkulduğu için ikram edildiği şarkı ve çalgıların aşikar olduğu içki içildiği ümmetin Sonrakileri öncekilere lanet okuduğu zaman işte bütün bunlar olduğu zaman kırmızı fırtınayı bekle. Artık onun gelmesi deprem olup yerde büyük bir çöküğün vuku'a gelmesi yukarıdan taş yağması insanların şeklinde değişme olması yakındır. Diğer kıyamet alametleri de peş peşe gelir diyor. Evet kardeşlerim. Yine Ebu Hureyla'dan gelen rivayette Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu ümmetten bir topluluk ahir zamanda maymun ve domuz şekline getirilecek. Oradakiler soruyor. Ey Allah'ın elçisi bunlar La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah tevhidine şehadet getirmiş değil midir? Aleyhissalatü Vesselam Evet. Onlar buna şehadet getirmişlerdir. Onlar oruç tutup namaz da kılmaktadırlar fakat onlar şarkılar ve çalgılarla eğlenmekte, içki içmektedirler. İçki ve eğlence üzerine gecelemektedirler. Sabah olunca da maymun ve domuz haline getirilmiş olacaklardır diyor. Allah'ım bizleri muhafaza eyle. Aleykümselamun ve rahmetullah ve Ebu Umame'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim İmam Ahmed'ten Tirmizi naklediyor. Ümmetinden bir topluluk akşam olunca yer ve içer oynayıp eğlenir. Sonra sabah olduğunda maymun ve domuz haline getirilmiş oldukları görülür. Bir topluluğun üzerine de bir fırtına gönderilir ve meskenleri yerlen bir edilir. Onların bu azaba çarptırılmış olmalarının sebebi içkiyi helal saymaları, şarkıcı kadınlar edinip çalgı aletleri, çaldırmalarıdır evet bugünkü televizyonlar ne olacak şimdi hiç dağ başına gitmeye gerek yok değil yetmiş ekranlar yüz ekranlar aynı kahvaltılık satılır gibi satılıyor Allah Muhammed ümmetini korusun yine kardeşlerim İbni Ebu Dünya Abdullah bin Ömer'den nakline göre Aleyhisselatü Vesselam, şu ümmetten bir cemaat geceleyin yer içer oynar ve eğlenir. Gecenin sabahına ise maymuna ve domuza döndürülmüş olarak girerler. Onlara bir büyük yer çöktüğü ve yukarıdan taş yağdırılması şeklinde azap verilecek. Denilecek ki, geceleyin falanın evi yerin dibine batmış. Bu gece Falan Kabilenin bütün evleri üzerlerine taş yağacak. At kavmine gönderildiği gibi kendilerine yıkıp yok eden fırtına gönderilecek. Çünkü onlar içki içmekle, riba ve faiz yemekle, şarkıcı kadınlar ve çalgıcılar edinmekle, akraba ile ilgiyi kesmekle böyle bir cezaya layık olmuşlardır. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Yine Ebu Umamed'in gelen rivayette Ahmet Müsned'den naklediyor. Allah beni bütün alemlere rahmet ve hidayet olarak gönderdi ve bana çeşitli çalgı ve eğlence aletlerini kırmayı, putları yok etmeyi emretti demiştir Ali sallallahu aleyhi ve Yine aynı senetle müşnette ve Tirmizi'de gelen bir rivayette ise kardeşlerim, şarkıcı cariyelerin alım satımını yapmayın onlara talimde de bulunmayın bunların alım satımında hayır yok, bunun parası kazancı haramdır buyurmuştur Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise kardeşlerim a.s. ümmetimde yer çöküğü yukarıdan taş yağması insan şekillerinin değişmesi olacak, ben bunu üzerine ey Allah'ın Resulü bunlar la ilahe illallah diyorlar fakat aynı zamanda şarkı ve çalgıya müpteladırlar aralarında içki ve zina yüz göstermiştir ipekliği de giydirmektedirler işte böyle olunca böyle olacak buyurmuştur aleykümselam selam yine İbni Ebut Dünya'dan Enes'ten gelen rivayette ben yanımda bulunan bir arkadaşımla birlikte validemiz Ayşe annemizin huzuruna vardım yanımdaki arkadaş ey müminlerin annesi zelzele hakkındaki hadisten bizi haberdar eder misin deyince Ayşe annemiz insanlar zinayı mübah saydığı içkiyi içtiği çeşitli çalgı aletlerini çalıp oynadığı ve eğlendikleri bir sırada Yüce Allah bunlara azap edecek ve sarsılması için yere emir verecek yer müthiş sarsılacak gerçekten tövbe edip bunu bırakanlar hariç Diğerleri helak olacak. Adam tekrar sordu. Deprem onlar için bir azap mı ya Ayşe? Ayşe annemiz, aksine kendileri için bir nasihat, rahmet ve iyiliktir. Fakat bu imanı olanlara mahsustur. Kafir olanlar için ise elbette bir azap ve ilahi bir kazaptır. Enes, benim Ali sallallahu sonra duyup da en çok sevdiğim hadis işte bu hadis olmuştur. Buyurmuştur. Ali bin Ebu Talip'ten gelen bir rivayette ise Ali sallallahu ümmetim şu 15 şeyi işlediği zaman bela üzerlerine çöker demiştir. Oradakiler soruyor. Ey Allah'ın Resulü bunlar nedir? Aleykümselamlaram bu türlü ganimet, devlet ve üstünlük, emanet, yağma malı, zekat bir yük ve zarar sayıldığı zaman, kişi karısına itaat edip anasına isyan ettiği, arkadaşına iyilik, babasına kötülükte bulunduğu zaman, cami ve medreselerde sesler yükseldiği, insanları onların en kötüleri idare ettiği zaman, kişiye şerrinden korkarak ikramda bulunulduğu, İçkinin içilip ipeklinin giyildiği, şarkıcı kadınlar edinildiği ümmetinden sonra gelenlerin öncekilere lanette bulunduğu zaman, işte bütün bunlar işlendiği zaman artık kırmızı fırtınayı bekleyin, artık yerin bir parçasının batmasını, insanların şekillerinde değişiklik olmasını bekleyin buyurmuştur. Allah'ın böyle belalara bizleri uğratma Yine Ali'den gelen rivayette Ali S.A. Efendimiz Ümmetimden bir grup maymun şekline getirilir, bir grup domuz suretine çevrilir, bir grup yere batırılır, bir grup fırtına ile helak olur. Onlar bu cezalara içki içtikleri, ipekli giydikleri, şarkıcı kadınlar edinerek çalıp oynadıkları için çarptırılacak demiştir. Allah'ım günahın her türünde bizim uzaklığıyla. Enes'ten İbni Ebud Dünya'nın naklettiği bir rivayette ve Vesselam Efendimiz elbette bu ümmette yere batırılma, yukarıdan taş yağdırılma, şekillerinin değiştirilmesi şeklinde ceza ve belalar olacaktır. Bu ise içki içilip çalgılar çalındığı şarkılar söylenip eğlenildiği zaman olacaktır buyurmuştur. Evet kardeşlerim Rabbim bizleri bu duruma düşmekten beri buyursun. Buraya kadar gördüğümüz hadislerde demek ki bu ümmetlerde bu ümmette bazı kimselerin şekil değişikliğe uğratıcı, uğratılacakları vurgulanmaktadır. Bu rivayetlerin bazılarında bunların içki, çalgı ve şarkı düşkünlüğü olduğu bildiriliyor. Bazısında ise mutlak ifade kullanılmış. Salim bin Ebul Cahd bu konuda öyle zaman gelecek ki bazı kimseler birinden bitecek işleri sebebiyle onun evinin önüne gidip kendisinin dışarı çıkmasını beklerken adam dışarı çıkacak bir de ne görsün? Adam maymuna çevrilmiş. Bir başkasına gittiklerinde onun da domuza çevrilmiş olduğunu hayretle görecekler. Sabahleyin evinden çıkıp dükkanına çalışmaya giden birisi akşam evine şekli değişmiş olarak dönecek. Bu konuda Ebu Hureyla şöyle der. Kıyamet kopmazdan önce insanlarda iş himmeti o kadar ağır basacak ki İki arkadaş işlerine giderken yolda birisi maymun şekline dönüşecek. Diğeri bunu aldırmadan işine gidecek. Bir başka defasında işlerine giden iki arkadaştan biri giderken domuza çevrilecek. Arkadaşını bu halde gören diğeri işine gidecek. Bunları ahir zamanda muhakkak göreceksiniz. Abdurrahman bin Gan şöyle diyor. Ahir zamanda bir nehrin iki yakasında komşu iki mahalle su ihtiyaçlarını aynı nehirden giderip dururlarken, günlerden bir gün sabaha çıktıklarında nehrin diğer yakasındaki komşu mahalle, o halkının tamamının yere batırılmış olduklarını şaşkınlıkla görüp müşahede edecekler. Bir el değirmenini çevirip un yapmak üzere oturan iki kişiden birinin aniden şekil değiştirdiği de görülecektir. Yanındaki arkadaşı şaşırıp baka kalacaktır. Yine ahir zamanda günlerden bir gün çok şiddetli bir rüzgar esecek. İnsanlar karanlıklar içinde kalacak. Şaşkınlık içinde toplanıp alimlere koşacaklar. Bir de ne görsünler? Kendilerinin derdine bir çare bulsun diye gittiği alimler şekil değişikliğine uğramışlardır. Bir insan aldatma, oyuna getirme, hile yapma gibi çeşitli günahları alenen işleme gibi halleri adet edinince onun kalbi bu halin iktiza ettiği şekilde değişip şekillenir. Kalben ve manın maymun veya domuz haline almış olur. Yani taşıdığı huyun şekline ve rengine göre bir hayvanın haliyle hallenmiş olur. İlk yüzünde bu hayvanın şeklini ve suretini aldığı gibi dış yüzünde de buna göre bir şekil ve suret belirir bunun bir nişanı bulunur basiret ve feraseti tam olanlar ise batında ve gerçekte bir hayvanın huyuyla huylanmış bulunan bir kimsenin batınından zahirine akseden bu belirti ve nişanı sezebilir zira insanların iç yüzleri dış yüzleriyle büyük bir irtibat halindedir iç yüzü itibarıyla ve hakikatte korkunç bir derecede hileci aldatıcı ve tuzak kurucu olan bir insan bulamazsınız ki dış yüzü itibarıyla bu maymunlaşmadan bir belirti vermesin. Bir diğer huylar itibarıyla da böyledir. İşte dışın bu kuvvetli bağı itibarıyla Ali ve Vesselam Efendimiz de namazını kılarken uyduğu imamdan önce davranan kimseler hakkında sizden biriniz başını imamın başından evvel kaldırdığı zaman Allah'ın cezasına çarpılarak başının eşek başına çevrilmesinden hiç korkmaz mı buyurmuştur. Bunu bu hali ve müştümde bulabilirsiniz. İşte ve Vesselam Efendimiz bu hadisleriyle imamına muhalefet eden kimsenin kalbinde eşeğin başındaki anlayısızlıktan yana bir benzerlik meydana geleceğine işarette bulunmuşlardır. İşte bu itibarladır ki onun başının eşek başına benzetilmiş olacağına işarette bulunduğunu görüyoruz. Yoksa kafasının hakikaten ve şeklen eşek kafasına dönüşeceği kastedilmiş değildir. Tabi bu hareketi sebebiyle o namazında meydana gelen fesada uğrama, sevabının eksilmesi gibi manevi mahsurları da irtikap etmiş olur. İşte bazı alimlerin de bu kabil sözler söylemiş, yorum ve tevillerde bulunmuştur. Şimdi insaflan düşünüp sıhhatli bir muhakemeye varıldığında namazında imamına muhalefet eden bir kimsenin kalbinde böyle eşek başına benzetilmeye yetecek derecede bir iç değişimi söz konusu olursa yukarıdaki hadislerde haber verilmiş bulunan maymuna ve domuza benzeme bir hale gelme hususları nasıl reddedilir kardeşlerim İlahi bir ceza olarak bu içki ve çalgı düşkünlerinin iç aleminde meydana gelen bu değişimlerin dış alemlerinde belirti vermesine ne engel olabilir Allah'ın hilkat ve fıtrat kanununda cari bulunan hikmet ve adaletinin gereği dahi bu değil midir Allah böyle ceza ve akıbetlerden bizleri korusun kardeşlerim. Biz mursiki ve şarkı konusunda bunları zikrediyoruz. Burada şeytani sema ile rahmani sema arasındaki farkları anlatmaya çalışıyoruz. Şeytani semanın tamamen çürütüp reddetmiş bulunuyoruz. Bu farkı bütün detaylarıyla Görme, anlama ve yaşamak zorundayız. Evet, tabi hiç şüphesiz tevfik, hidayet, Allah'tan kardeşlerim.